...birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Açık Radyo Burası 94.9... ...Açık Radyo'da... Ba ...Bahar Şenliği var... ...ve devam ediyor... Avukat dostumuz, programcımız Bahri Belenle Türkiye'nin hukuk mücadelesi yollarında geçen yıllarını da biraz konuşuyorduk doğrusu. Evet her şeye rağmen de önemli bu mücadelenin. Önemli bazı sonuçlar verdiğini de düşünebiliriz. Yani ne kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çerçevesinde belirtilen hukuk devletine uyabilirsek o kadar e, kuvvetli bir demokrasi olabiliyor. Ama bunun için de çok epey bedel ödememiz gerekiyor hep birlikte anladığım kadarıyla. Evet ben bazen işte bu anayasa yeni anayasa tartışmaları yapılıyor. Hakikaten bu yeni anayasa tartışmaları ile ilgili, çalışmaları ile ilgili önceki dönemlerden çok farklı bir şey var. Aktivite var. Ama nasıl olacağı konusunda halen ben kafamda bir çözüm bulabilmiş değilim hani işte başbakan yardımcısı sanırım Bekir Bozdağ mı geçen evet. dedi ki işte mesela biz Atatürk'ün 1924 anayasasını düşünüyoruz öyle bir anayasa istiyoruz oradaki şeysi kriteri de şu yani o sivil bir anayasa savaş bitti mecliste yapıldı. Ondan sonraki bütün anayasalar, 61 Anayasası, 82 Anayasası, işte 12 Mart döneminde 61 Anayasası'na yapılan değişiklikler. Bunlar böyle hep baskı rejimi. Yani bir anlamda askeri rejimlerin anayasası, biz bir yeni anayasa. Şimdi ben diyorum ki, yani bu anayasa değiştirilmeden evvel şu iktidardaki meclisimizin çoğunluğu, muhalefetteki meclisimizin çoğunluğu ve iktidar ve mevcut yargıçlar. Sadece ve sadece anayasanın 90. maddesinin son fıkrasını hayata geçirmek için çaba sarf etsinler. Yine çok büyük mesafe kazanırız. Yani anayasada toptan bir değişikliği bu şeyi, ütopyamızı hayata geçirinceye kadar bu anayasa 90 son. Hayata geçsin parlamentodaki iktidar ve muhalefet işte yürütme hükümet hükümetin işte bütün organları polisi jandarması işte gümrük muhafazası ordusu ve yargısı tabii yargısı bu anayasa 90 son. Bu ne, niye kondu ve bu anayasa 90'a göre biz ne yapmalıyız? Ve bir de o arada işte böyle bu mahkemeler bizi e, niye böyle mahkum edip paraları alıyor falan diye düşünüp bunu hayata geçirseler çok önemli. Bir gün Adana'da yine bir avukat arkadaşın. Pardon ya... anayasa 90 son derken bir kez daha hatırlatalım dinleyiciler için. Evet usulüne usulüne göre kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuş uluslararası insan hakları sözleşmeleri mesela Avrupa İnsan Hakları Avrupa söyledi. İnsan Hakları Sözleşmesi bunlardan biri bunlar hayata geçsin ee, ve bu bu hayata geçerse yargı bunu uygular ise işte bir, emniyette e, emniyet mensupları bunu uygularsa jandarmada jandarma mensupları bunu uygularsa herkes bunu uygularsa e, o zaman Türkiye'de e, çok büyük mesafe kat edilir ve bir, bir yanlış bir şey daha var Ee, mesela biraz evvel söylüyordum, Adana'da bir avukat arkadaşın yazdığı bir davadan dolayı yargılama yapılıyor. İşte orada savunma yaparken ben dedim ki bakın size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bazı kararlar vereceğiz. Ee, şöyle bir kanaat var, yani Türkiye'yi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi peşinden işte siyasi düşüncelerle ve siyasi sahiplerle, mahkum ediyor. Hep Türkiye'yi mahkum ediyor bu mahkeme kardeşim. Bu taraflı bir mahkeme değil ki diye evet. düşünebilirsiniz. Bakın şimdi söyleyeceğimiz mahkeme kararları e, demokrasinin beşiği kabul edilen İngiltere ile ilgili işte Fransa ile ilgili mahkumiyet kararları. Yani orada da bu ihlaller oluyor ama bu ihlallerden sonra verilen bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını orada e, parlamento yürütme ve yargı uyguluyor. Ee, bu kararlar bizim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, yargı mercii olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kabulle karar verdiğimiz 1988 yılından önceki kararlar bunlar ciddi kararlar bunlar uygulansın yani Türkiye ile ilgili verilmiş siyasi kararlar değil dedik. Savcı o ara dedi ki şey, Türkiye ile ilgili siyasi karar, evet evet dedi hayır ama dedim bakın eski kararlar bunlar. Yani yargıçların ve savcıların bu anayasanın 90 sonuncu fıkrasındaki düzenlemeye yani uluslararası insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili usulüne uygun yürürlüğe girmiş sözleşmeler ile hatta içeride bir kanun hükmü çelişse ve hatta anayasanın bir normu çelişse Avrupa İnsan Hakları Ama Mahkemesi'nin önce... e, normunun ...ve onun nasıl uygulanacağına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının dikkate alınması gerektiğini düşünseler... ...ve bu hayata geçse Türkiye'de çok ciddi mesafeler alınır diye düşünüyorum. Evet burada tabii çok şeyin de büyük payı olabilir bu kompleks karmaşık bir mesele tabii eğitim, tarih dersleri vesaire bize dışarıdan müdahale eden yabancı güçler kökü dışarıda cereyanlar <gülüyor> filan gibi bir anlayışın sonucunda bu ya yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi başka evrensel insan hakları beyannamesi veya başka metinlerin aslında bütün eee Türkiye evrensel, ma Türkiye mahvetmek için e, konulmuş <gülüyor> evrensel normlar olduğu anlayışına ulaşılamıyor. Evet e, vallahi mücadeleye devam Bahri Bey sizinle beraber olmak bizim için çok mutluluk verici destekler birçok da konuşmalar bu programda da telefonlar geldi destek hukukun üstünlüğü ve bu evrensel normların Savunusunu yapan yapmaya çalışan bir radyonun devam etmesi için destekler de geliyor. Bunları konuşuyorduk. 1 Nisan akşamına kadar da sürüyor bu destek kampanyamız. Bütün sene sürüyor ama özel yayınımız bu şekilde yani diyor. 1 bir... Nisan şaka değil değil mi? 1 <gülüyor> Nisan sonrasından sonra da devam etsin. Ama 1 Nisan'a kadar yoğun devam ediyor. Yoğun devam ediyor. 1 Nisan ayrıca bizim ortak <gülüyor> kişisel tarihimizde de önemli bir gün... Bir Nisan, söyler misiniz siz? Sigarayı bırakma değil, sigara içmeme kararı verdiğimiz. Ama bir, artık bir süre sonra bıraktık diyebileceğiz. Ben korkumdan bıraktık diyemiyorum da içmiyorum. İşte 6 yıldır içmiyorum diyorum. Bir şey, Nisan'da bırakmıştık. Bir Nisan 2006'da Bahri, Belen, Bahri Bayram Belen ve ben Deniz Ömer Madra... ...aynı gün birbirimize danışmadan tesadüfen... Sigara neden neden, neden 1 Nisan diye böyle karar verdik. Hani yanılır bir şey yaparsak işte 1 Nisan şakasıydı <gülüyor> Şakası diye. diye dönelim. Bence bence mesela e, hükümet parlamentoda bu 1 Nisan'da bundan sonra özgürlükler, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü hatta basın özgürlüğünü bırakalım bilgilenme hakkı ile ilgili artık sıfır toleranslı bir e, şeye geçeceğiz, takvime geçeceğiz desinler. E, biz onu şaka gibi kabul edelim ama biz gibi uzun, erimli kalıcı bir uygulama başlasın. Bu 1 Nisan mesela hükümet için, parlamento için, yargımız için böyle bir şey şakayla başlasın ama kalıcı olsun diye temenni ediyorum. Teşekkürler ve ee... Buena Vista Social Club'dan da De Camino a la Vereda adlı parça ile çalarak da bitirelim bu programı ama siz lütfen bir kez daha telefonumuzu söylerseniz destekler de destek telefonları çalmaya devam eder. Evet güzel ve dünyanın bütün seslerini kulaklarını açmış açık radyo dinleyicileri 0212. 343 41 41 numaralı telefonu arayarak e, bu e, güzel sesin de e, semalarda yankılanmasının devamını sağlayabilmek için lütfen desteklerinizi bildiriniz. var Sabrina como te madre mamá. Con camino por açık radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği